Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala resulül Muhammed. Konumuz tabi doğal olarak inşallah Miraç mucizesi. Miraç olayı bir mucize. En büyük mucize. Yalnız Peygamberlerize nasip olan bir mucize. Yücretten önce Mekke mükeremede bu olay meydana geldi. Her şeyin bir yapısı vardır, başlangıcı vardır, nedeni vardır. Peygamber Aleyhisselatü'nün de Mekki'ye mükerreme de, en daraldığı bir zamanda oldu bu olay. En daraldığı bir zamanda. Eşi Hatice annemiz vefat etmişti. Hamdülüsü Ebu Talib vefat etti. Ali Sema'nın bek çok garip kalmadı. Garip kaldı. At kemükeremede görevini yapamaz hale geldi. Yapayım mı da konuşayım mı onlar? Taş şakaylar konuşayım mı onlar? Yalnız Zeyd Ali Sema Hazretleri taife gitti. Onlar İslam'a davet etti. Onlar İmana gemetleri gibi bir de taş ver şu böyle. taş veriyor yukarı. kara Peygamberin arasından taş çatlar mı zehmete? Taş çatla Peygamber e yanında, yanında Zeyd diye bir tak sahabesi var yanında. Hadi Zeyd zavallı ne yapıyor? Gelen taşlara karşı beden siper ediyor. Resulullah'ı korumak için karşı gözü başı yarıldı. Kanlar işte kaldı döndü oradan. Yine Mekke'ye mükerremeye geldi. O gece o gece ya Kabe'nin yanında Harafçı'yı yaktı veya da Ümmühani var. Amrıs'ın kızı, onun evinde. İlk rivayet var. Birine yattı. Bu Mirac'ın İki yönü var, iki bölümden oluşuyor bu. Biri Mekke'ye mükerremeden Kudüs'e meşrası gitme kısım var. Bu, Kuran-ı Kerim'de İsa Suresinin başında ayet-i e ile sabittir. Yani buna inanmayan Allah korusun, dinden çıkar, kafir olur. İkinci bölüm ise Kudüs meşrasıdan göklerine çıkması. Tabi Peygamber ne Önce Mekke gitti acaba hikmetleri artı Onun sonra iş açılır mi inşallah? Önce açgöre bakalım. Bu olay biraz olayı yani bir beşerin, bir insanın bedeniyle, ruhuyla, can olarak gökte çıkması tabi doğa konu aykırı bir mesele. Gerçekten kurtulması. Fakat bir mucize olunca iş değişiyor. Ve de şu var, bir insan, bir beşer peygamber de olsa, yine kendi bu işi yapımı beceremez tabi. Bu iş mevlamı ayetin başında, sübhanellezi, ayet-i kerime, sübhane diye başlıyor. Sübhane, allah Teala Mevlamız'ı tespit tenzih etme Mevlamızı. Yani allah Teala Mevlamız onun her şeye gücü yeter, her şeye kadir-i mutlattır Mevlamız. El-Nizi öyle subhan Allah ki Esra Esra gece yürüttü. Sera olsa sürasi olur, yürüdü kendisi yürüdü olur böylece. Esra ifal babından Mutadde oluyor. Esra yürüttü. Yani kendini yürümedi, kendini gitmedi. Onu mevlən yürüttü. Kim yürüttü Allah Teala? Bir abdihi kulun Muhammedini. Bir abdihi buradaki zamir var onu anlamaya geliyor. Kulun Muhammed Ali Sayın Hazretlerini mevlən gece yürüttü. Bu tekrar leylen geliyor tekrar yani gece anlamaya geliyor. Bu da bunu tekiden geliyor. Mevla Peygamberimizi gece yürüttü. Buradaki ileride temin var. Yani elle ile olsaydı, lan tarifi olsaydı o zaman belirsiz olurdu böyle. Şimdi bunda temin var. Bu da anlamı kılle deniyor buna. Az bir zamanda yani gecenin tamamında değil. Gecenin az bir zamanda Mevlamız Kul Muhammed Aleyhisselatü'nü yürüttü gece. Nereden? Nereye? Minel Meşlil Haram Meşlil Haram'dan. Meşlil Haram Kabe'nin çevresindeki meşlide bu isim Meşlil Haram diye. Yani Haram orada bağış yapımız Haram olduğu için. İlen Mescid Aksa, Mescid Aksa'ya kadar. Mescid Aksa, Kudüs'teki mescit. Aksa en son, en uzak anlamına geliyor. Yani Mekke'ye yürümeye en uzak olan mescit anlamına geliyor Mescid Aksa. el öyle Mescid Aksa ki, o da onun etrafını mela buyuruyor. Bereketli kıldık. Tabi açacağım da bunlar inşallah. Şimdi nasıl bu olaya başladı tabi. Mürac olay başladı. Önce Miraç olayı yani bizim aklımızın biraz dışında muhtemelen. Biraz tam dışında aklımızın böyle bir şey. Biri mucize olduğu için ancak Peygamber e mahsus bir olay. Ancak konunun ışığında, hat ışığında bunu iş çalışacağız böylece. Bu olay bir göğsiyatı değil. Yani bir uzay yolculuğu değil. Nedir bu? Bir mucize. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazreti'nin bir manevi seri sülük deniyor buna. Seri Yani manevi, manevi hatta bir manevi yol katetme etme anlamına geliyor. Her evliyanın seri sürüki var. Her evliyanın. Yani bir evliya üst makama geçiş için bu yola başvurur. Fazla zikrullah ile, aşlık ile, cihad ile cihade eder. Bu olay da bir murizedir. var. Buhar şerif bu Alisa Mazretleri Fenerz ile Cibriyülü. Föferece Sadri. Peygamber Aleyhisselam ya hamlesinin kızı Ümmü Hane hastalığının kardeşlerinin kız kardeşi onun evinde. Şöyle oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece Mekke'ye geldi. Tabi o dönemde şehirler karanlık. Işık yok yollarda. Evde bile ancak yağ yanıyor, kandil yanıyor. Lamba yok zamanlar. Her taraf karanlık kapıya, tablama zil yok, kapıya vurdu. Ünvanı sordu. Kim o? Ben Muhammed'im, amcanın oğlu Muhammed'im. O buyur dedi. İştir aldı bunu. Hemen bana bir odasına hasır verdi. İbrik verdi. Bir de verdi. Anklı için. Peygamber Hüme orada hasır denilen yaslandı. Yorgundu. Ayağı da yaralanmıştı o taifte, taş atmış ayına atmışlardı. yadı, da yani ayına basamıyordu, ayağında sancı vardı, ayağı yaralıydı, çok aşırı yorgundu, açlık vardı, susluk vardı. Yani Peygamber'in çiğittiği çiğler bakın müteremler. Yani biz Allah için ne yapıyoruz, Allah için. zaman katılırız müteremde, hangizden zaman böyle şey. Yani bir camiye gelmeye bile üşeniyoruz yani. Bir peygamber, hem Hatemül Enbiya, peygamberlerin son yürü, Mevlamız'ın Habibim dediği bir peygamber. Ashab-ı bakınız. Nasıl çile çekiyor böylece. Hastaya yaslandı. Çok yorgun, bitkin, ayağ sancılı, karnı aç, susuz da Hatta su gördüğü ümmü ana ama evindeki yokmuş ahşım onun da. Oradayken diğer revayette Peygamber Aleyhisselatü o gece Kabe'nin kuley tarafında hilal gibi çıkındığı vardı hilal şeklinde. Hakim Hücide'nin oraya böyle. Oraya uzanmıştı. iki revayet var. Fenezene Cebrail Aleyhisselam geldi. Böyle buradaydı Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'le. Ya Cebrail, benim Habibim Muhammed'im çok üzünüyor şu an. Çok üzüldü. Dertli, rahatsız. Ona git, ona git. Onu bu makamına getir de, götere getir de. Onu hem büyük ehli görsün, hem onda huzura gitsin. Gökteki varlıklar göklerde, da melekler var, ruhanilere var, bana bilemiyorum. Onlar da Allah'a yalvardılar, Ya Rabbi, o Muhammed Aleyhisselam ne olur göklere davet et de, biz ona görelim. Onu aşıklar, meleklere aşık. Onun nurunu biliyorlar, görüyorlar makamını. Cenab-ı geldi, feferrece sadri, göğsümü yardı diyor Peygamber'e, göğsümü yardı. Uşakla mı, makasla mı? Hayır. Küçüğü ayırdı muhtemelenler. Bir melek tabii, melek. E günümüze bile kansız ameliyatlar var, günümüzde bile. Biraz ışınlarıyla muhtemelenler. Tabii melek ne yaptı? Peygamber'e, sen böyle, Tabii şeye kadar göresinin yardı böyle. Ama hiç ne karama geldi, ne ağrı geldi, ne bir şey geldi böyle. Açtı, kalbini çıkardı. Sizin mekaselevi minmay zemzem, tega kalbini zemzem suyuyla yıkadı. Bakın o Cennetten su getirmez Cenab-ı Ona göre kolajenden su almak, eli uzattır, kolajenden su getirir. Ona göre kolay. Öyleyken, bakınız, Cihan nasıl getirmedi? Zemzem suyuyla Peygamber'in kalbini yıkadı. Yıkadı. Neden yıkadı Müslümanlar? Kalpte bir nokta vardır. Süvede kadınım bunu, Süvede kadın bir nokta kara nokta vardır böylece. İşte ürken korkan, şey yapamadı. Odur böylece. Peygamber Aleyhisselatü'nün çıkacağı makamımız Ülkönübersi için onu temizlemesi gerekti. Süveyde kalp dönüyor. Bunu yıkadı. Sımeca bir tas din min zehebin. Sajibu Aleyhisselam cennetten bir tas getirdi. Tas altından. Niye altından getirdi? Cennette topa yok ya. Cennette. Cennette kaşığı yok böyle. Altın, gümüş, mücehev var cennette. Cennetten bir tas altından. Mümte ürünün hikmetine ve imanen. İçinde iman hikmet dolu içerisinde. Yani su değil. su değil ama. Hikmet, ilim. Esrar ilim. ilmin sırları, incelikleri, perde arkası ve iman. İman daha takvisi için fi fisadri onu gözüme boşalttı bir yazılır onu görse başalttı biraz sonra. Başalttı. Tabi nasıl oluyor bu olaylar? Yaşanmayan bilmezlerden muhtemelenler. Her evliyada da, her evliyada da, bunun tabi küçük bir örneği geçti evliyada. Bir insan, kemara yaklaştı mı? Allah aşkıyla yandı mı? cezbeye kapıldı mı? yani Allah diye takvim oldu mu Bir kimse, o kimisinden mutlaka bu hal gelir. Maneviyat olarak rüya halinde o kişinin amelten kalbinin gözünü yararlan mutlaka böyle. Mutlaka amelten geçer. Evliya Bey'e bak bundan geçer bunlardan. Peygamberimiz iki daha başka onu da kim şeyi amel yapanı yapıyor aşteram mutlaka böyle. Yabasıteram yaptı. İşlenmek ki iman hikmeti doldururdu. Sümütü ütü bir davetin. Sonra cennete bir davet getiriyor. Bir hayvan beni getiriyor cennetten. Ve elhamdülü Cebrail aleyhisselama ya Cebrail cennete git oradan bir binek al onu getir muhammeden onu bindir ona. Demek ki cennetli hayvan var muhtemelen. hayvan var. Nasıl hayvan bunlar ama? Önce akıllı bilinçli hayvanlar. Sonra otluyorlar, ot var cennete ama pislik çıkmıyor alttan derler? İdrar yok bile düşük yok. Cennete böyle. Yani o hayvanlar ne salyaları var, ne burnları akar, ne işerler, ne düşük yapar hayvanlar cennete böyle. Akıllı, bilinçli varlıklar Allah zikrederler. Hazır Cebrail cennete geldi. Şöyle baktı hayvanlara. Baktı, baktı, Burak denen cins. Ona baktı. Hayvanların hepsi tabi cennetteler. Ne mutlu onlara tabi. En doğal bir hayat. Tertemi cennet havası. Maliyevi havası, malevi feyzi, cennetin gıdaları. Hayvanlar zevkte yani sevinçliği otluyorlar yanına bir tek Burak o kenar çekilmiş gözleri yaşlı öleceğiz, duruyor kenar duruyor gibi içmiyor Cebrail'in dikkatini çekti yanına geldi sen niye böyle kenarda üzülüyorsun üzgünsün cennette dert olmaz sen niye buradasın yapıyorsun, sen yemiyorsun şıra buyurdu ya Cebrail bilmem kaç yüz bin yıl önce ölüm yok çünkü orada Kaç yüz bin yıl önce bir ses tutdum kulağımın ses geldi. Ya Muhammed diye. O ismi aşık oldum. Ya Muhammed deyince o ismi aşık oldum. İşim yandı, yandı, yandı. Onu görmeden yemem, içmem dedim. Tabi cehennette ölüm yok, ölürmüyor. Tekmesiyle ölürmüyor bence. Yardımcılarım dedi ki, ''Ya, ya Burak gel, olmazsa ona kavuşayamayın.'' dedi muhtemelen der. Aldı onu getirdi. Ne kadar büyüklüğü, ''Dûnel bauli ve fevkal khimari'' Katıdan küçük, merkepten büyük. katırla ile arası büyüklüğünde. Hatta bunun vasıfları var, özellikleri var böyle. Yani başına nasıl, gözüne suyuk, kokularına böyle. Çok değişik böyle farklı başka bir balık tabi akıllı bir varlık. balık. Ebi ve pembe, beyaz, gümüşü parlakmış. Yağıştan mikar sanıyor orada Daha çok mektele geldiler. Yağıştan burdu ya Muhammed sende. Bin bırakada da seni önce getireyim Kürd'e. Reganımız tam Bırak'a binecek. Bırak sebebi gene çekildi. Yani üzerine. Reganımız dedi ki ya Cebrail bu Bırak niye bel beni üzerine bindirmiyor? Bir sor bakalım Cebrail sebebi niye bindirmiyor acaba? Sordu. Ya Bırak niye desem bana teslim Niye bindirmiyorsun? Başta ağlamaya. Ya Allah senin emmesin istiyorum. Söz istiyorum. Her bu söz? Mahşerde, mahşer gününde kabirden kalktığın zamanda eğer orada bana bineceksen, söz verirsen tamam teslim olalım ya Resulallah. Yani tabii onu oyur dedi, binerek bir cennet verildi. Teslim oldu, öne bindi. Yaluhat ve hu'inde aksa tarfihi Mekke'den Kudüs'e yolculuğu başladı. Burak surat-ı hızıyla, bırak hızıyla yukarı hız değişiyor şimdi hızıyla Mekke'den başlatıyor yalı hat ve indi aksa tarifi kadar hızı gözünün gördüğü bir yere bırak bir adım atıyor, dört ayağı var öbür adımını öbür gözün gördüğü yere düşünün ki çölde ünlü açık en aşağı kişiyi elli görür, görür görüyor böylece daha tepi insan görüyor yani bir diğerine attığı yer 50 km mesafeyi bir ayına atıyor. Öbürünü aynı şekilde atıyor böyle. Dört tane attığımda ikisi gibi atıyor böyle şey böyle. O hızla e, Kuruş'ta geldim Tabii Yolda çok olaylar oldu. Yani buna deniyor tay Zaman vardır. Keramet olarak Evliya'da ha, Peygamber başka. tay Zaman bir de tay Mekan vardır tay zaman, zaman içinde zaman. Kısa bir zamanda çok iş olur böyle. Evliyaların çoğunluğu bu böyle. tay zaman vardır böyle. Yani onların hayatında bereket vardır, bereket. Bir evliya mesela, yüz eki tane namaz kılar, onları onu böyle. Hızlı mı kılar? Yok, yavaş okur. Ama tay zaman vardır böyle. Hatta yolda bedii vurdular. Yarışsam dedi ki: "Ya Muhammed senin geleceğin burası. Gecesin yer Göster bu şekilde." Deyince derne. gelindi. Tabii özetlemem gerekiyor. Çünkü bu olay bir sefer sığmaz. Kuruşa gelince Meclis-i Aksa orada var zamanla var Meclis-i Aksa. Kim yaptı Meclis'e Aksa'yı Muhteremler? Davut Aleyhisselam, Peygamber Davut Aleyhisselam, o bunu yapmaya başladı. Kendi hem peygamberdi, hem devlet başkanıydı. Çok büyük olarak meclis'te yapmaya başladı. Temelini ördürdü. Derin temel açtı, ördürdü. Duvar örüldü. Bir insan boyuna gelince duvarları Davut Aleyhisselam hastalandı, öleceğini anladı. Oğluna vasiyet etti. Oğlu kim? Süleyman Aleyhisselam. Sultan Süleyman. Yani en meşhur bir Sultan sürenci peygamber. Vasiyet etti. Yavrum Süleyman. Sen bunu tamamladı buna. Ona vasiyetti. Sonra oğlu Hasan Aleyhisselam onun tamamladı. Yedi yılda ama. Yedi yılda. Nasıl yaptı bu meşgide aslayı? Taşra'yı konuda altın, gümüş, mücevherler. Cinler onun emrinde S.A.W. cinleri gönderiyor. Deniz dalıyor cinler. Orada inci çıkarlar, meci, meci çıkarlar. Denizden. Yani cinler denizde dalabiliyorlar. Orada yaşayabiliyor cinler muhtemelenler. Sonra 20 senede bilmem kaç bin kişi çalıştılar. Bir kişi oldu. Böyle çalıştılar. yılda tamamlandı. Karşıdan bakınca Güneşle vurunca insan gözü kamaştırırmış böyle. O kadar süslü mücevherler ne bala. Ya icimercanda mücicler. Böyle yaptı bunu ama Peygamber'in gittiği geceki meşhur vesîd değildi ama. Babil hükümdarı nasıl denen kişi, Ateş kentesi, kafirdi. Bu Kürsü saldırdı. Meşter yaktı yıktı kudüs meşter demetler. Önce altınları, gümüşlerini, topladılar seneler bunların, kaç binlerce ton altın gümüşsünler bunları, topladı bunları. Ondan sonra ateşi verdi, yaktı yıktılar, harabettiler. Çok insan öldürürler. yani sergi bir kan oldu meşhur akşamda. Ve çok işi di esir aldılar, götürüp Babil'e. Hatta da, Aleyhisselam'da, Üzer Aleyhisselam'da oradaydı esna arasında böyle. Götürüler bunları. Yetmiş yıl sonra filan hükümleri Keyhüsrev. O Babil'e saldırdı. Babil devletin yıktı. Kulüsü aldı. Eskizleri bıraktı. Tekrar tamir etti. Meşrasev tamir etti. Keyhüsrev. O da Müslüman değil. Ama onlar yaptırdı işte bunu böyle Sonra yine bu yıkıldı ama. Miladyen 70 yılında Roma'lılar saldırırlar. Kudüs saldırırlar. Çok büyük katlem yaptılar Roma'lılar Kudüs'ü. Çok büyük katlem yaptılar böyle. İnsanlar Kudüs'ten geçirirler. Yine ve Meşrik Aksa'yı kanattılar. Sonra yine Bizanslar bunu tamir ettiği yaptılar böylece. Teren'in gittiği gece Bizans'ın yaptığı Meşrik Aksa'ydı böyle. Aynı temel üzerinde onun yaptığı binaydı böylece. Beş hemen karşısında bir sahra vardı. Kaya vardı. Yine var tabi. O zaman bu kaya meydandaydı. Tepe yerine Taş kaya vardı. Cebrah Aleyhisselam paramanla deldi kayayı. Deldi kayayı. Dedi ki ya Muhammed dedi bura buraya buraya bağlıydı. Bindiği burak onun hayvanı buraya bağlıydı böyle şey. Burak kaçar kaşar mı? Kaçmaz. Demek ki tedbir almak gerekiyor. gerekiyor. Peygamber Hazretleri bura, o kayaya bağladı. Sonra bunun üzerine meşgit yapıldı. Emini, Halif birisi bunun üzerine meşgit yaptırdı. Bu adı Kubbe-i diye demiyor meşgide böyle. Meşgidenin karşılığında. Çok da benziyor meşgide aksa'ya. İnsanlar karıştırıyorlar böylece karşılığında. O kaya içinde kaldı. Üzerinde meşrik yapıldı. Hatta kayanın altı, o yolduğu altına giriliyor. İçinde i̇şte gezebiliyor insan. insan boyunca var. işte burada. Peygamber Al-ı Sanat bağladı. Meşrik asiyonuna gelince ne kadar peygamberle gelmişse dünyaya hepsi ruhalatörle geldiler peygamberler. Her bir peygamber her insan muhtemelen her insan Ruhu aleminde son giydiği giyştiği örgüdür burada böyle. Bu işin ağır bir hasta benim laidem ise ona güzel bir şey gidirme gerekir. Temiz olması gerekiyor berbereci. Şey. O kimse ruhu aleminde son yüzden elbise varsa ona görünür berbereci. Şey. Ne kadar peygamber geçmişse her peğin ruhu oraya geldi. Nasıl geldiler? Tabi Adem Aleyhisselam'ın zamandaki giysi başka. Nur Aleyhisselam'ın zamandaki başka. Yani çok farklı hatta derilerle bürümüş şekilde böylece her peygamber öldüğü anda üzerinde ne varsa onu giyinmiş olarak ruhan gelir Geldiler önünde. 5 önü çok geniştir. önü. Mesela bugün Merdün altına giriliyor. Önündeki meşgit ayrı. gelirler, geldiler. Karşalılar taburada peygamberler. Karşılaşırlar. İşe girdiler şimdi. İşe girince dediler ki ya Muhammed namaz kılalım burada. İşte asla namaz kılalım. Adama baktı. Sen benim babamsın. Dedensin. Biz senin torunlarınız. Sen varken böyle geçemem. Hayır ya Muhammed dedi. Ben bir hata ettim. Cennette memnu yasak meyve yedim. Ben yüzüm kara dedim kara, ben seni geçemem, sen geç. Zeynep'e geliş çekiliyor, Dönülür Haleyhisselam'a, sen ikinci mısın? senin eşinden geldik, doğru sen geç, ben de geçelim sen varken. Böyle hepsini peygamber sordu, Cebrahsı'nın peygamber elinden, ya Muhammed sen, sen varken ona geçemezler sen geç dedi böyle şey. İşleri gördü, Gidenler bile de muhteremler böyle girince alt kısmı ama, üst böyle, altına girince böyle sağ dönüyor böyle. Sağa dönüyor. Sağa dönerek o namaz kıldılar. Yani hala duruyor aslında böyle. Hala duruyor aslında böylece. Peygamber, peygamber Ardışan Sıretleri orada imam oldu. peygamberle cemaat oldu. Cebrahsı'nın mezun olduğu muhteremler orada ikiye namaz kıldılar. İki rekat namaz kıldılar. Acaba nasıl bir namaz oldu ama? Bakınız, 124 bin peygamber aşağı bakılır. O kadar melekler, Resulullah, İmam, mihraptak. Tabi nasıl manuvat oldu, nasıl feyiz oldu, nasıl haller oldu orada. onu tabi yaşanabiliyor. Namaz kılındı. Peygamber orada beraber başlıyor peygamber. Yine burası aldı, sahraya gelelim. Yine Sahra'ya geldi Aleyhisselam Hazretleri. Ondan işte yukarı çıkacak. Miraç. kızım başlıyor. Miraç başlıyor. Miraç, araçı filinin ismi alet deniyor buna. Miftah vesilinde. Miraç. Yani yukarı çıkan bir alet. Yani merdiven anlamına geliyor. Miraç böyle şey. Peygamber nasıl çıktı? çıktı. Önü şuna geçelim inşallah. Acaba neden önce Kudüs'e gelinir de neden Mekke'den göç çıkılmadı acaba? Taşeş-i Hikmet'i vardı bir şimdi. Hikmet'i çok muhtemelen der. Tam birkaç tane ancak anlatabileceğim burada. Hikmet'in biri şu. Biraz olay bir mucize. şey bir hal. Eğer doğrudan Mekke'ye mükemmel göç çıkılsaydı Peygamber'in söyleyince insanlara inanmazlardı buna. İnanmazlardı, öyle kalır, boşta kalırdı böyle. Yani bir ispatlanamaz bu, çıktı. Önce kulise gitmesi ispatlandı bu. Nasıl ispatlandı bu? Peygamber'in söyleyince sabahtan gece kulise gittiğini, veştasaya gittiğini, göğe çıksığını söyleyince, biliyorum Mekkeliler, peygamber dışarı çıkmadı dışı ülkelere. Yani i̇ki yolcu peygamber, iki yolcu var. Diyor. 19 yaşdayken Şam'a gitti. Biri 25 yaşında yine Şam'a gitti. Hatta Şam'a girmedi Bursa ilçesinden geri dönüyoruz. İki sefer. Dedekiştin Mekke müşrikleri kendi aralarında bu derin Muhammed'e karşı gitmedi. Orası da bilmiyor. Ama işe gidenler ama çok. Ticarete gidenler var böyle. Onları çarldılar. Sorun bakalım Meşzi Aksa'yı. Bakalım gitti mi gitmedi mi bakalım bakalım. Baştan sormaya işlendi. Peki ya Muhammed Beşli hastanın girişi nasıl? Dış kapısı nasıl? İçerisi nasıl? Girişi nasıl? kapı nasıl bu şekilde? Peygamber sordular. Şimdi gerçekten Peygamber Aras-ı gece oraya gitti ama onun göründe Allah muhtemelen Mevla var. Beşliğe bakmadı aslına veriyor bu. Bakmadı. Bakmadı ama hemen Rabbim onu karşıya getirir meşliğe getirdi. Geçtirin. Beşli hastayı karşına getirdi. Yalnız ne yaptı? Oraya bakarak böyle cevap verdi. işte bu ne oldu? Peygamberimizin Mekke'ye mükemmel eder, gece gittiği kesinleşti böyle. Her şey bildi böyle. Onun dairesini bildi. Demek oraya gitmesi ne oldu? Bir, bir mucize oldu. Bu kanıtlanışını böyle bu. İkincisi, Meştas sahibi Kûbe Mecdi muhtarın önünde. İlk günün meşhidi alsaydı böyle. Hatta Mekke Mükerreme döneminde bile, Mekke Mükereme döneminde bile ki Kâbe şehri Mekke Mükerreme Kâbe şehri. Egemen aslında Kâbe'yi çok sevdiğini severdi. Ama meştas dememek farzdı bence. Şey. kıble olduğu için bence. Şey. Ne abi öyle semazileri? Yemal-i Esvet rükkünün arasında böyle namaz kılardı. Önüne hem Meşrasi hem Kabe'ye gelirdi. Ama Medine'ye gelince hiç değişti. Kabe'ye dönünce arkada kaldı Kudüs. Ters kaldı o seferde. Daha Peygamber'si da ne yapıyor? Kabe'ye dönüyor. Dönse olmuyor. Kıbrıs dönmek Meşrasi'nde Fars. Peygamber'in tabi Kudüs dönüyor. Yani Kudüs güneyinde kalmış oluyor. Kuzeyine kalmış oluyor. Kabe güneyine kalmış, tam tersine olmuş oluyor. Sonra tabii Haydi Kerime'ye geldi. Melan buyurdu, "Dön yüzünü kıbleten böylece." Meşri'ansa de ilk kıblemiz. Neden o teoremler? Yani meşri aksa Yahudilerin malı değil. Oraya yönemiz gerekiyor. Böyle muhşu bir şehir oraya böylece. Hikmetin 1'ir rivayete göre mahşehir olarak olacak. Mahşehir Kudüs Kudüs'te olacak mıdır? O ile olacak mahşehir olacak böyle şey. Kudüs şehri en eski yerleşim alanı dünyada. En eski yerleşim alanı Kudüs. Tam kesin tarihi bilinmiyor bile. Kudüs'ün civarının adı Kenan illeri derler. Kenan İlleri derler. De Kenan illeri. Kim bu Kenan? Nuhal Aleyhisselam torunlu muhtemelen. Duvaristanın bir oğlu Kenan da vardı ama o imanı falı suab bıldı gitti beriçi. Duvaristanın ham oğlunun oğlu Kenan, yani torunu, onun nesli Kürsü buluyor bunlar yelişiler, on şura bu adı böyle Kenaniler dendi orlara beriç Ama tam kesin tarı bilmiyor. En az yerleşim alanı Kürs, yani Kutsal Mukade bir yer tabii Kürs. Birden muhteremler gök kapısı tam o üzerinde gök kapısı. Yedi kat gök vardır. Her kapında bir kapısı var böyle şey. Melekler her tane göğe çıkamazlar. Gök kapısı var. Kapılar kapalı. Ama tabi kapılar nasıl kapalı? Neden kapalı? yani Aslı maddesi nedir? Bilelim bunlar böyle şey. Ama bir kapıdan gök dünyası var. büyük bir kapı. Her kapıda bir devba denilen kapıcı var mesele. İşte 10 oraya gelindi bir de gö kapısı orada. Şimdi peygamberimizin güvenaş çıkması meselesi. Bir miras ile yürüyen merdiven yürüyen merdivene gibi geleceğim, demiyorum ben. İkinci ikinci daha da o kuvvetli evete cebrazdan kadro üzerine binerek çıktım yani melek hızı ile çıktı göklere melek hızı ile çıktı bazıları evet şey, ışık hızı diyorlar yani saçmalık öterimde saçmalık böyle şey neden mesela şu samanyolu galaksisi dünyanın çevresinde gördüğümüz yıldızlar samanyolu galaksisi var böyle şey bunun çapı 101 ışık yılı bakarız bu galaksinin çapı 100 bin ışık yılı. Ondan sonra ikinci galaksi en az 2 milyon ışıkla daha üstüne bakılır. Yani milyonlar ışık uzakta galaksiler var böylece. Bunlar madde alemi. Ondan sonra bir tarafa çıkılıyor böylece. Eğer Peygamber Aleyhisselatörü ışık hızıyla çıksaydı milyonlar yıl lazım buna. Melek kızı. Melek kızı, bir anda gidiyor. Melek kızı muhtemelen. Cebrah-ı Sala'nın kanadını aldık, Bir anda hemen bir göğe geldiler böylece. Tabi her gökte bir karşılama oldu. Her gökten muhtemelen. Hatta cebrah kapıya geldi kapıya geldi. Kapıyı seslendi. Sordu kapıcaya, kimsin sen? Ene Cibril. Memme kim var yanında? Muhammed Sala'nın. Açtı kapıyı, iş aldı bunları böylece. Ne kadar melek varsa bütün şamada Tabi Allah'a bile sayısın muhtemelen. Hiç boş veriyor ki göklerle. Her biri koç peygamberimizle karşıladılar böylece. Ondan dua isterler, şey Adım babamız oradaydi, O da torunum, yavrum diye onu karşıladı, karşıladı böyle de. Peygamberimiz e her gökte imam oldu. iki katı meleklere. Her gökte imam oldu. İmam oldu. Kim böyle Kaç katılım melekler mi Kaç katılıyor melekler, o göklerin büyüktüğü, göklerin büyüğü, ışık hızıyla, biz samanyoluz yüz bin kli, ışık yılı, samanyoluz. Artık kaç milyar ışık hızında, büyüklüğünde gökler, melekler, saf saf saf saf, saf melekler, Resulullah Sıfı'nın öne geçti, ikiyet namaz kıldır, her gökü kıldır böyle yani. Yedinci kat göklere geçildi. Yedinci katta İbrahim Aleyhisselam vardı. Her gökte peygamberler vardı. Yedinci kadar geldi. Tabi özetlemek gerekiyor. Yedinci kat semada Beytül Mamur diye bina var. Beytül Mamur. Bu aslında dünyada da Beytül Mamur. Nur önce. Nur bu kaldırıldı. bir semaya götürüldü. Tek bir yek para ince yapmıyor bu taş. Doğal olarak inceden. Yediğimde samada iki kapısı var. Melekler bunu taaf ediyorlar. İçten girip çıkıyor karşılıklar. Melekler böyle. İbrahim Aleyhisselam'da sırtına da dayanmış, oturuyor orada. Oturuyor orada. Daha peygamberler mutlaka, peygamberler. Yani dünyaya çeşitliler. Ateşe atıldı, ateşe. Ateşe atıldı böyle. İbrahim Aleyhisselam'da. İki el enseye bağlandı. Bejde iki el enseye bağlandı böyle. Beden sürü çıplak. Anadan doğanmaz söylüler. İki el enseye bağlandı. İkiye bağladılar oturun majına. Çeki açacak, rüz açak atışlar çekkan. Majında da eti alışıyorlar. Allah'ım bizi kurtaralım bunu. Benim kurtarır istiysem. Melek gel İbrahim kurtarayım seni. Kimsin sen? Ramullar idareden benim. Bütün bunu sevkedersen mi söndürüm bunu böylece? Sen işine bak. Kim i̇stemedi. Bancı çekildi havada. havada Havadayken ateşe gidiyor. Doğaki ateşem yanıyor. Orman ateşi gibi böyle. Yanıyor. Cebrahsız <gülüyor> da İbrahim ne olur iznime kurtarayım. İhtiyacım yok. Allah yalvar. Allah'ın yani görebiliyor. Mevlam bundan razı oldu. Mevlam buyurdu. Ya naru ey ateş İrem'e soğuk serin ol. Selam et. İbrahim'e İşte Dünya şirkti ama oturanlar dünyadan kısa toparlayacak. Şimdi İbrahim Aleyhisselam yedinci katta Beyt-i Ma'murun yanında varbarda melekler arasından verecek. Bana yeşil yatağımı verece. Gösteri bitti. Maddi âlemi bunlar. Bitti artık. Sıra geldi şimdi Sidre'yi Münteha yönü. Sidre-i Münteha denen makam. Sidre-i Münteha. Bir kere üç şey kuşatıyor ama üstten değil böyle, hep kuşatma böylece. Hep kuşatıyor tane böyle. Kuşatıyor. Sıraya gelişiniz sidre müntaha münteha. bakalım orası Cebraham'a Orada bir ağaç varmış. Tabi odunla değil ama ağaç böylece. Artık ağacın büyüktüğünü bir Mevlam bilir. Böyle bir ağaç. Yeri kaplayan bir ağaç. Melekler var tabi orada arada. gelince dedi ki Cebraham'a ya Muhammed, karıştı ya Muhammed. Benim makamım burası. Benim makamım burası. Buradan bir kıl kadar ileri geçersem yanarım dedi. Yanarım. Yanarım dedi böyle şey. Sidre-i alemi ikiye bölüyor. Alem böyle böyle. Alttaki yukarı çıkamıyorlar. Üstteki aşağı inemiyorlar muhtemelen böyle işte. Allah'ım düzen böyle. Nasıl geçeyim çıkamıyorlar? Şimdi... Her şeyin gene bir örneği var. Her şümul rehmenler. bile mesela bir balık okyanusta yaşaması gerekiyor. Kimi sahilde, kimi yüzeyde, kimi altında. Eğer balığın üstte yaşaması gerekiyorsa, bu aşağı yaşayamamaktır. Yaşayamam Altta yaşayan balık da okyanus dibinde üstte yaşayamamaktır bence. Yani okyanus dibinde yaşayan balık yukarı çıksın. Opsiyon ok, çatır öder muhtemelen böyle. Bakınız. Yani denizde bile, aynı deniz mektir. Hepsi balık bunların böylece Allah'ın düzen var ama denge var. Denge âlemde, boş boş âlemde bakın. Yaradılış mı, yaratılış mı evran böylece. Her balığın yeri belirli böyle. Hatta deniz dibine karışmıyor. Eren bürür, Berce Bahri'de kıyan. Benim ama Berzah'ın layık kıyan. İki deniz, birine karışamıyorlar, okyanırsa altı deniz, birkaç deniz var bunun da daha bu şekilde böyle Arada bir perde yok, duvar yok mu böyle, bile karışamıyorlar böyle efendim. Hatta Kaptan Kustuk Fransız, deniz araştırmacı, ilk bunu bulmuş bu şekilde, deniz altında araştırıyor, aklını birini görüyor, üstten görüyor, birbirine karışmıyor bunlar. Sonra araştırıyor bunu, Kuran'da bulunca müşte bulmuşlar şey kendisi. İşte melekler bu neydi? Melekler de. Sidre-i arada bir mengel şimdi. Alttaki melekler yukarı çıkamıyorlar. onlar. Cevrasem çıkamıyor yukarıya. Karışı Muhammed. Bir adım atarsam, bir karış gidersem yanarım, yanarım dedi böyle. Nasıl yanıyor? Ateşi mi? Yok. cezbeyi manevide kaldıramıyor. Üstteki cezve manevi başka. Onu kaldıramadı. Yanar böyle şey. Evliya'nın biri, evliya'nın birine çok aşk kulluğa gelmiş, cezbe gelmiş evliya'nın birine. Evliya, Allah Allah zikrederken, kadar huzura geçmiş, geçmiş böyle, yanmış, yanmış, yanmış böyle. Aşk geliyor, geliyor, geliyor, artık kaldıramıyor artık böylece. Artık kaldıramıyor, kül yanacak böylece. Allah'ım al benden bu hal ediyor. Değenmiyorum. Değenmiyorum. Bu âlem, gördüğümüz âlem değil, gördüğümüz alem değil böyle. İnsan böyle görür mü? Şu beden değil. İnsan ve beden ötesi de başka varlık. Ruh insanı. Ben böyle şey. Manevi alemler var böyle şey böyle. Cebrail selam Ya Muhammed kardeşim, benim atarsam yanarım dedi. Yanarım böyle böyle. Hatta rivayette elinden sütü ilenden bahsediyor Cebrail'den böylece az bir şekli peygamberim. Başım istitmek yaptı. Titen veriyor. Titrem Burak benim amamdı. Danemuş öyle bir şey. Peygamber böyle, şey böyle. ya Cebrail ne şimdi ne yapacağım bu arada? Böyle kadar sen getirdin? Bilmem darım sensin kılavuzum. Ne yapacağım be şimdi? Ben bilmem. Bana bir emir verdim. Ve de. elhamdülü cehennetten gönder, yatak gönderiyor yatak. Refref diyor. Refref. Yatağa. Ama konuşuyor ama. Geldi muhtemelenize selam verdi peygamberinize. Selam verdi. Ya Muhammed. benim elhamdülü saygı gönderdi. Beni üzerime seyme çıkaracak. Hadi. Bakın zerb Aleyhisselam melek, melek. Peygamberimiz insan beşer. Yani peygamberimizde madde var, peygamberimizde. Kan var, şunlar, bunlar var, böylece. Her şey peygamberimiz var, böylece. Beşer. Yani maddeyi artan peygamberimiz, Cerrah-ı Aleyhisselam murtur, böyle. Öyle ki Cerrah-ı peygamberimiz daha gidiyor. Daha ileri gidiyor böylece. Ne kadar gitti ileriye, nereye kadar gitti acaba? tabi o da bizim en şey meşhur muhtemelen işte, o alem bizim meşhur böylece. Yani cevaresinin çıkamadığım makamlar bize meşhur böylece. Yalnız öyle bir, bu bir tabi seyahat değil, yani turistik gezi değil bu böyle böyle, değil böylece. Peygamberimizin, Peygamberimizin her çıkışında bir perde açılıyor. Yani Mevlâ'nın arasında perde kalkıyor, kalkıyor. Mevlam'ın yaklaşma oldu Peygamber'e. Mali yaklaşma oldu Peygamber'e. Peygamber'in e. Peygamber senin sülükü. Bu nedir sırrın? ma basar. ma basar. ma basar. Hiç Peygamber'in kalbi kaymadı bir yer muhtemelen. Kaymadı bak. Ma-zagal basar. Göz, görüş. Zagal zeyk kayma. Yani Peygamber Hazretleri o kadar gitti, gitti, o kadar alemleri gördü. İlahi kudreti gördü peygambes. hiç bakmadan ben. Peygamberimizin gönlünde Allah, Allah var. Ve ma tegha. Tegha, kaybı da taşkınlık başka bir şeye Peygamberimizin ben böyle. Benim gönlünde Allah, Allah, Allah. Demiştim. Bunun için bir kimse Allah yolunda tasavvutu biraz yürürse, ama işte bir keramet, meramet ve bir hevesi olursa yola kalıyor muhtemelen. Amaç Allah ise işte murata kavuşuyor muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gitti gitti gitti. Yani ışık hızıyla şunla bunla trenlerin ışığı açtı. Açtı geçti geçti. Kabu ı makamı deniyor. Kâb-ı makamı. Kâb-ı Kavseyn. Kav iki kavuş, kavuş yay demektir. Yay, yarım daire. Çelik, yarım daire. O katılma böylece. Kabu ı -kav iki kavuş. Bunu tabi, çok sırları var bunun böylece. Bazı büyük evlullah, müşter yorumları böyle, iki diyorlar kavuş iki yarım daire bir yere geldi mi ne oluyor? bir daire oluyor bakalım böyle bir daire oluyor bence. bir daire oluyor yani Aleyhisselam aleyssem Peygamber ne yaptı? daireye tam oldu devran tam oldu verecek artık servislik bitti diyorum o hale gelip orada Peygamber, geldi, ki, Peygamber, geldi ki artık Mevlamlı görecek hale geldi ya bırak orada Makama geçti böyle. Kalbi, kalbi, böyle. O makama geldi. Ve mübarek gözleriyle tabi canıyla, hücresiyle, ruhlarıyla velhamızı gördük aslında. Böyle. Şimdi ne gerekiyor tabi? Bir selam vermek kaldı işte. Selam. Allahü u Teala'ya selamun aleyküm denmez. Selam dua. Yani selam korursun. Allah kim koruyacak? Bu günah, emin olun böyle. Hatta bir gün Cevrişten bize Peygamberimize, Vekile keremede Hatice Hanımız ordaymiş böyle. Dik Cevrişten Peygamberimize ya Muhammed. Hadik şeyi söyle, Allah ona selam gönderdi. Alkışın bakan vakınlar. Haticeyi kübra mı var? Hanımı? zor günlerinin günlerin kadını hanım var, Doğu kadını var Hatice kübra. Dört kadına biri. Dört kadın vardı en büyük kadına işte böyle. Cebrail Ya Muhammed Hatice'ye söyle Allah'a selam gönderdi. Hatiye'nin dedi ki ya Hatice Cebrail burada Allah'tan selam göndermiş. Aldı selamını. Aleyhines selam Hüves selam Allah selamdır Selam bize de bunu. Hüves selam Allah selamdır o. Allah selam olsun bak, Kuvvet selam. Allah kendini selam etmemiş. Resulü resulü şimdi kalbi kavuşan bakımında artık bütün perdeyi kalktı böyle. Her engellere kalktı böyle. Hücre açıldı. Zerler yırtıldı böyle. O vakit haline geldi. Zaten gelmese mutlaka orada erir gider kül giderdi böyle şey. Nasıl olurdu? Örnek vereyim ki akıda kalsın inşallah. hasr Musa aleyhisselam, ulazim peygamber ama, kitap sahibi, tur-i sinada, Allah'ın kelamı duyu vasıtasız. Şimdi, Musa aleyhisselam, Allah'ın kelamı duyu vasıtasız. Cevamlar için girmiyor araya bence. Yine bir gün Musa aleyhisselam, tur-i Allah'ın kelamını duyuyor. Nasıl duyuyor? Kulağın mı? Hayır, yani kulak duyarsa, eğer bir cihetten gelirse, o Allah'ın sözü değil de böylece. Allah'ın cihette münezzehti de Musa'nın her izlerinizi duyuyor. Ama bir cihet yok ama böylece. Tabi Allah'ın kelami Cile Câli Muhteşem Musa Aleyhisselam, yandı, yandı, yandı böylece. Zaten peygamber, ulu peygamber, yandı, yandı, yandı. Allah öyle aşık oldu ki artık dönemadı dedi, Allah'ım erini enzuleyk erini enzuleyk ne olur Allah'ım bana göster, cemalini göster cemalini vereyim Allah'ım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben gördü. la lenterani verenmesin dayanamazsın yani ama illet istesen daha dağa bak eylem daha tecelli etti, daha paramparça oldu ve harre musa sağ yıka musa düştü bayıcı muhtemelen yani bakın bir Musanda da Peygamber böylece direkt haşa mevlayı görmüyor da mevlamın daha tecellisi, duratın tecellisi ile daha tozum oldu, haşa infak da daha tozum oldu, daha öyle infak kop, kuranı koptu sanki, Ondan düştü buydu mütevelli. İşte Peygamber aslında o makam gibi de alim vazetleri artmaya geldi. Elan'da tabi selam verecek. Nasıl selam verdi? Ettehiyyatü lillah. Ne var? Ettehiyyatü lillah. Veselettahibat. Ettehiyyat. Tehiyy aslında bir selam anlamına gelir böyle şey. Bunun anlamı değişik. Bir anlamı El-Mülkü Lillah. Mülkü Allah'ın. Aleyhisselam adetleri hatim enbiya, rahmet alemin. Yani bütün alem adına, mevla huzuruna var dünyada. Bütün alem huzuruna vardı. Bu işi ne yaptım? Ettehiyyatü <gülüyor> <Gülüyor> lillah. <LIVE> <mülüyor> Mülk Allah'ın mülkü. Mülk Allah'ın Her bir zerre, her bir damla Allah'ın devletini, gözetini, kudretini Mevla'mızın böyle. Yani izin vermesin Mevla, bizi kımıldayamıyoruz. Egemenlik, bu bıyet, hakimiyet mi lazım böyle? 1 lira başlıyor böyle şey. Bir anlamı da hep bütün sözlü zikirler, sözlü olan zikirler konu okuma Mevlamızın Esma Hüsrasını alma tesbih altlar, tadışlar tekbirler, kelime tevhidler bütün bunlar bütün, varlıkları zikram, bütün varlıkların zikri bütün varlıkların zikri varlıkların böyle otların otların böyle dağların, taşların esen yelin akarsuların, denizlerin meleklerin, hayvanların böyle kuştan kuşların böyle ne kadar varlık varsa yerde gökte hepsinin bu söz zikirleri dillah lam hem istikak anca Allah'ın hakkı Allah'a mahsustur. E, e, Bıyız, Bıyız, Bıyız. Mevlamıza. Mevlamın hakkıdır. Yani, öyle geçirmişler. Allah'ın da kendilerini böyle. Dolayısıyla saklanın inşallah. Bütün moralıklarının zikirleri, teşbihatları, tevlilleri hepsi Allah'a mahsuzdur. Onun hakkıdır. Tabi kim hakkı olabilir ki Başa Allah'tan başka? bir olan Ve salavatı ve tayyibatı. Salavat nedir? bedeni ibadetler bedensel ibadetler hac namaz cihat ne varsa böyle milletin de bedeni ibadetleri bütün varlıklar ibadetleri mesela müteemmeller horoz ötür horoz bela şey horoz zaman gelir şey bir başını diker iki yanınıza kalkar kandırır çırpır çırpar onun namazı onun namazı mı yani namazı böyle hadis şirik bu namazı böyle Öttü Orada öttü oradan mutlaka melek vardır böyle. Kuşlar öterler, kuşlar bazen dolaştırlar böyle, saf, bir, saf saf böyle. Hele akşam üzeri kuşların namaz atıyor kuşların böyle. Önde liderleri vardır, arkadan böyle saf saf olurlar kuşlar. Önde liderleri böyle dolaştırlar böyle. Ben yani taaf eder böyle. Ederken hem öterler hem kanı çıfalar. Ondan sonra bu ibadetleri, zikilleri. İnsan oluyor gafil. insan biz gafil muhtemelenler. Dalıyoruz dünyaya. Ey şunlar bunlar eşyalar, zevkler, yiyecek içecekler onlara beş gülürken altan gafiliz. Sen oluyor el şey kalıyor mu? Sıfır az. El bir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Her bir Allah diyor mu? Her birisi Allah zikrediyor evvel. Elektronlar mesela. Oturmuş etrafı elektronlar muhtemelenler. En zikir büyük olan zikirlere ben haşki geliyorlar dönüyor efendim haşki efendim onu döndüren güç kuvvet kim o tane efendim şey. bu başlar. Ve salavat bütün bedeni ibadetler, bütün varlıkların ve tayibat insana özel mali ibadetler, parayla ibadetler. Kurban kesmek, şûm yapmak, para vermek zaten bu bunlar da insan maksudur. Allah'ın hakkı ona maksuttur. Peyametlerim mevlamımızda bir selam verdi bu şekilde. Mevlam aldı selamını. Şura buydu. Estağım aleyke. Ey yühen nbiyü. Estağım Esselamı benim selamım. Aleyke sana olsun sana. Bu ki zamir sana ona geliyor. Ey yühen nbiyü. Ey yücen peygamber. Ne biz işten? Daha ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın bütün rahmeti bereketleri berekat bereketleri bereket Ba çoğu şitı geliyor ve berekattı çoğu şi geldi bereket nama büyüme ve devamlı anlamına geliyor böyle yani, Ümit-i Muhammed'in devamlı anlamına geliyor Bence bu arada Habi Muhammedim bütün selam selamet selam diyor Ha her şeyin sana olsun burada Yalnız Resulullah, Peygamberimiz an bu Aleyke. Bu da ke sana. Tekil. Vatı olmuş oluyor. Aleyke. Ey ne Değiştan Selam-ı sana olsun. Veyhanat bir durdu böylece. Aklına ümmeti geldi. Biz gelelim. Biz gelelim. Ümmet aklına geldi. Ümmeti o mahşe gününde ne olacak? Ümmeti ne olacak? onun halleri böyle. Kızın güneş altında Beyin kaynayacak, kaynayacak beyin. Ayakları yanacak. İzdihandan insan ter olacaklar böyle. Dinler sarkmış, ger kurmuş, nefesler kokuyor. Gözler korkudan, duvasından fırlıyorlar böylece. Aklın ümmetinin mahşeteki durumu bile Peygamberimiz değil. Şöyle buyurdu cevaben. esselam aleyna. Allah'ım o selamın bize olsun. Burada aleyna, aleyya olsa bana olur böyle. Aleyna bize kimi kasetti Bütün peygamberlerin cevabı. Peygamber hepsinin olsun daha ve ala ibadillah salihin. Bütün Allah'ın salih kudusuna kadar, Allah'ın salih kudusları varsa hepsi olsun. Biraz önce almadım. Neden? İnşallah biraz önce alayım. İnşallah ayetle kamer olacağım olsun. Burada boş yere bakma. Bu tarafa gelin inşallah. Şimdi burada bir duralım muhtemelen. Şurada biraz, biraz duralım vereceğim. Ve alâ ibâdillâhi Bütün salih kullara olsun Allah'ın salih kullara olsun böyle. Hepsine salih kullara. Kim Allah'ın salih kulları kimin sağ defterinde sabı çoksa kimin gönlü ahiret mebla dönükse bu Allah'ın salih kulları muhtemelen. Bir insanın gönlü Allah'a yönelmiş. Amel-i çok, sevabı çok, günahdan kaşınıyor. Ama bir günah da olsa bile terbiye diyor Nasıl ha Şimdi, gerek o zamanda, gerek günümüzde, gelecek, gelecek çağlarda muhteremler. Ve gerek eski peygam ümmetleri bile. Ne kadar Mevlamız'ın salih kulu varsa, hep de o duaya müşterek ortamak. Hep de muhtemelen. Resulullah'ın Aleyhisselam Hazretleri'nin münasındaki duasına müşterek böyle. Yani bizler şu anda Allah'ın salih kulu isek gönlümüz Allah yönelmişse haramdan kaçıyorsa sihabın çoksa bir gelin muhtemelen. Hazreti Cebri Aleyhisselam tabi oraya gelemedi Cebri Gelemez tabii an Neden anlatık oldu baştan. Ancak Cebri Aleyhisselam olan makamını duyuyor bunu. Duyuyor muhteremler. Hazreti Cebri Aleyhisselam duyunca bu peygamberimizin bu teyyid meselelerine görece tabii Allah Cilemme buyuruyor. Resulullah ona cevap veriyor, Şu alem adına, hep adına. Cabrash Tealağım aşağı geldi o da böyle, aşağı geldi bunu diyeceğim. Yandı o da. Başladı, <tık bir ses> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasul dedi. Derken ne kadar melek varsa göklerde, hepsini bunu söyledi. Bütün melekler böylece. Ne kadar melek varsa göklerde. Cabrash Tealağım başlamak üzere, hepsi bunu kuru halinde, bunu söyledi. Yani gökler güftür şinadı. Ahitteti sağlandı aşağılara. Alem başka alem oldu. Cennet başka cennet oldu. Alem nura gark oldu böyle. başka gibi hanel oldu. Bunu söylediler orada. İşte namaz eramda bizi okuyor bunu namazda muhtemelen. Okuyoruz ama derini bilemiyoruz herhalde. Biraz daha Mevlamıza Ya Rabbi Ya Rabbi bir ana baba bir siyate gidince dönüşte evladını yavrularına hediye götürür. Ben de buraya geldim Allah'ım ümmetim bunu hediye, hediye, hediye götürür ümmetime. Hediye götürür ümmetime. Ne götüreyim? Ölem buyurdu. Namaz. Namaz. Elli vakit namaz günde. Aşağı kayıyor. Yarım bir namaz, bir namaz böyle. 20 saatten, günde 50 vakit namaz ümmeten bunu götür. Peygamberimiz senden şu oldu böylece, Peygamberi ki ümmet bunu kullanmazlar. Tabii kullanmadık. Yani mecburuz başka da. Allah'ım ümmetim zayıf ümmetim böyle. Hele ahır zaman ümmetim dünya dolacaklar, işleri çoğalacaklar Recneş olacak. Boğazdan bir haller olacak her zamanda. Şimdi kılamaz Allah'ım. İndir bunu. 40'a indi böyle. 30 20 indi. 10'a indi. Yani yine yalandı. Seci yalandı. Allah'ım ne oldu? Biraza indir. 5 indi. 5 indi. Şimdi namazın vakitleri muhtemelen vakitleri böylece. Ne önce 50, niye sonra 5 indi. Hiçbir şey boş değil. Evliler bile konuşsun boş konuşmaz. Onun bir sıfırı vardır böyle. 24 saatte 50 vakit var böyle. Biyolojik makam vardır böyle. İnsanı etkileyen 50 vakit vardır. Küçük bunlar böyle. 5 tanesi büyük. 5 tane böyle. 45 küçüklere silindim. 5 büyük yıldız gibi parlak. O vakit kaldı böyle. Biyolojik zamanlar vardır 5 tane böyle. Etkileyen duygulandıran böyle ama Peygamber üzüldü ama şimdi 50 vakit osta tabi sahabı daha çoktu Beşe indi çok az acaba yeter mi bu sahabı kurtarmaya acaba üzüldü böyle dedi Allah Celle Cale Habib Muhammed bak. baktı kim bir hasene gelirse ona aşşı imsali 10 katı var böyle şey Mevlam 50 vakit beşe indirdi ama sevabı ona katladı, ondan çarpı beşli, oldukça elli vakit muhteremler, elli vakit oldu böyle şey. Yani şimdi bir kür beşlere kılınca, elli vakitin sevabı yazılıyor muhteremler böyle şeye. Yazılıyor. Ve orada bir de Bakara, son iki ayet-i orada fergana verildi muhterem, orada verildi böylece. Tam böyle izniyle, Halis-i tekrar, Cevrem makamına geldi cevran beraber tekrar Kudüs'e, e, işte Asaya geldi. Daha duruyor da, bırak orada, bırak. Böyle, yine buraya bindi. Yine Mekke'ye, Kerem'e Mekke Mekke geldi, geldi. Henüz daha yat yerden soğumamıştı. Yat yer daha henüz daha soğumamıştı. Oraya geldi. Hatırında. Sonra tabi oğullar oldu böyle, inkar ettiler, ettiler böylece. Bir kısım müşrik gittiler Bekir evine ve Ebu Bekir sanki gittin değil mi? E gittin tabi ya buraya kaç günlük en kısa en sır olarak gidip gelme insan çok hızlı gitseler en azda bir ay lazım. Bakınler senin Peygamberlerin Muhammed öyleler gidip gelmiş geçe buraya olabilir mi bu? Söylenirse doğrudur demek. Adı Sıddık olan kama kaldı böylece. Şimdi muhtemelen cemaatimiz mübarek geceler böyle, kandır geceleri, hele miraç olayı böyle, Peygamberimizin en büyük mucizesi böyle. Başka kimseye cevap olmayan bir makam böyle. Öyle bir makam. Gerçekten yani bu gecenin kutsiyeti, kutsalık çok çok büyük ama muhtemelen. Çok muazzam bir şeydi böylece. Yalnız yalnız bir geceyle bunu geçiştirmeye kalkarsak bundan yararlanamayız muhtemelen böyle vermemiz böyle şey. Nedir bundaki amaç? Yani değişimiz gerekiyor. Bir silkemiz gerekiyor böyle. Titrememiz gerekiyor böyle. Bunu dökmemiz gerekiyor muhtemelen. İçine böyle değişelim muhtemelen. Allah'a yönelelim. Zaten önce ona. Tevbe edelim muhtemelen Mevlamıza. Onu yönelelim. Allah'a dönelim muhtemelen. Bir de nedir? Minacın aslı da namaz namaz namaz muhtemelen. Kendimizi beş namaz kılmaya zorlayalım. Yani namaz kılmamaya bir şey aramayalım dedi, Aramayalım ona böylece de. Yani namaz kılmamaya zorlayın inşallah Teala. Devleti Ümit-i Hamed'e mübarek etsin bir acil muhterimde. Hepinizin mübarek kılın bir acil inşallah. İllahtana Fatih.